964 numaralı konu, Hazreti Ömer'in bir çocuğu diğer çocuklardan korumak için onunla yürümesi, evet, evimiz Medine'deydi, bir gün evden çıkıp çocuklarla beraber ağaçlardan düşen olgunlaşmamış hurmaları toplamaya gittik, o sırada Hazreti Ömer, elinde bir sopa olduğu halde çıkıp geldi, onu gören çocuklar kaçarak ağaçların arasında kayboldular, yalnız ben kaçmadım, eteğimde de topladığım hurma vardı, Ömer'e, ey müminlerin emiri, bunlar rüzgarın düşürdüğü olgunlaşmamış hurmalar, dedim, Hazreti Ömer eteğimdeki hurmalara baktı, başımı okşayarak, haydi git dedi, ey müminlerin emiri, şimdi çocuklar bunu elimden alırlar, dedim, Hazreti Ömer, hayır, alamazlar, ben seninle beraber gelirim, dedi ve evimin kapısına kadar benimle beraber geldi.